Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ve Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve mu ala ve sahbihi ve ba. Kardeşlerim, hocanızı nasıl etkilersiniz, ikna edersiniz? İsimli kitabın ses kaydına devam ediyorum. Bugün dördüncü kısaya, yaşanmış kıssayı ve ondan elde edilen tecrübeleri, hibretleri aktaracağım inşallah. Diyor ki, kitabımızın yazarı Şeyh Etdihmeş isimli hanım bacımız, Başka bir kardeşimizin tecrübesine şimdi kulak verelim. Diyordu ki, evlilik şartlarından birisi müstakbel kocamın sigara içmemesi idi. Allah Azze ve Celle asil ve temiz bir aileden, namaz kılan ve düzgün bir yaşam olan bir gencin beni bulmasını takdir etti. Durum bu olunca ben de evliliği kabul ettim. Nişanlandıktan sonra da onun sigara içtiğini fark ettim ve şok oldum. Ama ne yapabilirdim ki nişanlanmıştık. Düğün günümüz yaklaşmış ve insanlar bundan haberdar olmuştu. Ne yapmam gerektiğini uzun uzadıya düşündükten sonra ben ona sigarayı bıraktıracağım diye kesin bir karar aldım. Kalktım ve iki rekat namaz kıldım. Bana kocama karşı en güzel şekilde muamele etme gücü vermesi, kocamı da bu beladan kurtarması ve ondan tiksindirmesi için Allah Azze ve Celle'ye ısrarla dua ettim. Ondan benim için önemli olan bu meselede merhametiyle bana yardımcı olmasını diledim. Zifaf gecemizde kendi dairemize gittiğimiz zaman ben odaları tek tek dolaşmaya başladım. İçinde izmarit ve kül bulunan kül tablaları gördüm. Ona döndüm ve bunlar da nedir? Benim evimde de sigara mı? Bundan böyle sigara içen arkadaşların evime girmesini istemiyorum dedim. Onun kendisini sigara içmekle suçlamadım. Ve sigara içtiğini bildiğimi de belli etmedim. Daha sonra kül tablalarını aldım ve çöpe attım. Kocam bu durum karşısında önce biraz duraksadı ama daha sonra benim hissetlerimi kabul etti. Sabah olduğunda sigara paketini ve çakmağını da gizlice alıp arasına sakladı. Kocam canı sigara istediğinde bir bahane bulup iniyor ve sigarasını içtikten sonra sigaranın kötü kokusuyla geri dönüyordu. Ben de bu kokuyu hissettiğimi ve rahatsız olduğumu gizlemiyordum. Hemen davranıp elbiselerini çıkartıyordum ve kötü kokusuyla birkaç saniye bile olsa kalmasına izin vermiyordum. Ve sigara içenlere doğru yolu göstermesi için Allah'a dua ediyordum. Üzerinde sigaranın o pis kokusunu hissettiğim zaman niye sigara içenlerle geziyorsun diye yakınıyordum. Ve ben bir müddet bu hal üzere devam ettim. Kocam benim yanımda takındığım bu tavırdan dolayı asla sigara içemiyordu. Çünkü ben onun sigara içtiğini bilmiyormuş gibi davranıyordum. Bu durum onu sigara içme belasından kurtarabilmem için güzel bir avantajdı aslında. Şayet kocamı devamlı yanımda tutmayı becerebilirsem bu konuda daha başarılı olacağıma inanıyordum. Bundan dolayı bütün vakitlerimi onunla geçirmeye çalışıyordum. Onun da benimle vakit geçirmesini sağlamak için öncelikle kıyafetlerime, giyim ve kuşanma çok önem veriyordum. Onunla olabildiğince hoş sohbetlerde bulunuyor, onun seveceği konular üzerinde sohbet ediyordum akşamları ve hafta sonları tatil vakitlerini benimle geçirmesi için farklı etkinliklerde bulunuyordum. Bu şekilde özellikle onun sigara içtiği alanları ve zamanları kısıtlı tutmayı hedefliyordum. Dışarıya çıktığımızda sigara içen birisini gördüğüm zaman ise ne iğrenç bir hastalık. Bu adamın karısını acıyorum. Yazık o kadına ki bu pis kokulu adamla bir hayat sürmek zorunda gibi sözlerle onu psikolojikmen etkilemeye çalışıyordum. İşte tüm bu çabaların sonucunda kocam o gün bugün sigarayı azaltmak durumunda kaldı. Ve bir gün geldi hiç sigara içmez oldu. Bazı akrabaları onun sigarayı terk ettiğini görünce bana sen ne yapma bıraktırın diye sordular. Ben de sigara içtiğini bilmediğimi, ve içiyorsa da onun aldığı yeni bir kararı olduğunu zannettiğimi söyledim. Evet kardeşlerim, kıssam etkileyici bir hikaye. Gerçekten bundan önceki kıssalarda da geçtiği üzere olumlu bir karar alınmış, basiretle davranılmış, sabırla işin üzerine gidilmiş ve yavaş yavaş da olsa neticeye varılmış ve hayırlı bir netice elde edilmiş bu kıssanın sonunda. Evet, bu hayat hikayesi üzerine düşünelim. Bu tecrübe bize şu durumda faydalı olur. Bir kadın kocasının kötü bir alışkanlığını görmüş ve kocası da onu bu durumdan habersiz biliyor ve bu alışkanlığını gizlemeye çalışıyorsa bilmezlikten gelme yöntemi kişinin kocasıyla ya da başkalarıyla yaşadığı birçok problemi çözme konusunda büyük fayda sağlar. Niye? Çünkü bu sorunu halletmekte girişilen dolaylı bir yöntemdir. Bu yüzden kişileri rencide etmez ve yaralamaz. Erkek karısının yanındaki değerini korumak için karısı haberdar olmadan bu kötü alışkanlığını bırakma gayreti içerisine girer. Kocasının kusurunu yüzüne vuran kadın kendisini hataya mahkum etmiş demektir. Çünkü her şeyi açığa vurması kocasının onun gözleri önünde haya etmeksizin ve ona saygı göstermeksizin günah işleme cüreti verecek ve bu durumda musibeti ikiye katlanacaktır o kadının. Elde edilen ikinci ibret şudur. Hiçbir kötü duruma karşı bu durum insan işi tarafından ne kadar sık tekrarlansa da susulmamalı ve müsamaha gösterilmemelidir. Hiçbir kötü duruma karşı bu durum insan iş tarafından ne kadar sık tekrarlansa da susulmamalı ve müsamaha gösterilmemelidir. Anlatılan tecrübede bacımız evde olsun, arabada olsun sigaranın kötü kokusunu duyduğunda anında tavır koymuş ve bu durumdan yakınmıştır. Çünkü sükut etmek, susmak kocayı devam etmeye teşvik eder ve karısının bu durumu kabullendiğini ve bu kötü belaya karşı boyun eğdiğini düşünür. Ancak kötülüklere karşı olumlu bir şekilde ve yerinde olmak şartıyla devamlı tavır koymak, münkeri dört bir yandan kuşatır ve onu yok edene kadar alanını daraltır. Tıpkı bu hanımın kardeşimizin yaptığı gibi. Bu kıssadan elde edilen üçüncü ibret şudur. İyi davranmayı sonuna kadar sürdürmek bu kıssanın ince noktalarından birisidir. Zira kardeşimiz kocası doğru yolu bulup hatayı terk ettikten sonra bile onun bu durumdan haberdar olduğunu ona bildirmemiş ve ona karşı hidayetine sebep olmakla övünmemiştir. Hatta onun akrabalarına bile söylememiş ve onlar kocasının sigarayı nasıl bıraktığını sorduklarında belki de bu aldığı yeni bir kararıdır diyerek meseleden haberdar olmadığını ifade ederek geçiştirici bir cevap vermiştir. Dördüncü ibretimiz ise şudur, bir musibetten kurtulmak çabucak göz açıp kapatıncaya kadar bir müddette gerçekleşmez. Alışkanlıkları terk etmek zordur. Bilakis tedrici bir metot, böyle merhalelerden oluşan bir metot takip edilmelidir. Bu yüzden kurtuluş büyük bir sabrı ve ümitsizliğe düşmemeyi şart kılar. Sabredenler Allah'ın her zaman kendileriyle beraber olduğunu bir muştu, müjde olarak terakki etsinler. Bilsinler. Çünkü Allah ile beraber olunduğu düşüncesi, Allah'ın kişiyle beraber olduğu düşüncesi kişiyi başarıya doğruya ve sebat etmeye erdirir, ulaştırır. Ona yardım eder ve istediğini nasip eder. Nitekim yüceler yücesi Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 153. ayette buyurmaktadır ki mi Ne büyük müjde. Muhakkak ki Allah elbette ki, sabredenlerle beraberdir. Sabredenlere sınırsız bir sevap vardır. Diğer salih amellerde insana ameli miktarınca ecir ve mükafat var iken Sabredene verilen ecir sınırsızdır. Bunu ifade eder tarzda Allah Teala Zümer Suresi 10. ayette şöyle buyurmaktadır. İnne ma yufe's sabirun ecrahum bi gayri hisab. Ancak ve ancak sabredenlere ecirleri hesapsız, sınırsız ödenir verilir. Evet kardeşlerim bu müjde kerim olan Allah'ın vereceği sınırsız ve hesapsız ecir karşılığında bir bayanın Evlilik hayatına maruz kaldığı problemlere sabrı cemille sabretmesi için yeterli sebep teşkil etmez mi? Yeter elbette. Son olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabır hakkındaki Bukhari ve Müslim e rivayet şu şu hadisiyle konuyu tamamlayalım. Buyurur ki aleyhissalatu vesselam kim kendini sabra zorlarsa yani sabırlı olmaya çalışırsa Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir nimet rızık verilmemiştir. Biz de bu kardeşimizi ve bu kardeşimiz gibi kötülüklere mücadele ederek neticeye ulaşmaya çalışan tüm Müslümanları tebrik ediyor ve onların bu işlerini hayırla neticelendirmelerini Allah'tan istiyoruz. Allahu Teala bizleri hakka ulaşmak hususunda sabırlı kullarından ve sabır vererek hayırlı ve geniş bir nimetle rızıklandırdığı kullarından hepsini azim üzerine ya koynu galini illa rabbil alamin